Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı yalnızca Allah'ın üzerinedir. Allah o canlının durduğu yeri ve sonunda bırakılacağı mekanı bilir. Hepsi açık bir kitaptadır. O hanginizin amelinin daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için Arşı, su üzerindeyken, gökleri ve yeri altı günde yaratandır. Yemin ederim ki, ölümden sonra muhakkak diriltileceksiniz desen, kâfir olanlar derhal bu açık bir büyüden başka bir şey değildir derler. Andolsun, eğer biz onlardan azabı sayılı bir süreye kadar ertelesek, mutlaka, onun gelmesini engelleyen nedir derler. Bilesiniz ki, kendilerine azap geldiği gün, Bir daha onlardan uzaklaştırılacak değildir. Ve alay etmekte oldukları şey, Onları çepeçevre kuşatacaktır. Eğer insana tarafımızdan bir rahmet tattırır da, Sonra bunu ondan çekip alırsak, Tamamen ümitsiz ve nankör olur. Eğer kendisine dokunan bir zarardan sonra ona bir nimet tattırırsak elbette kötülükler benden gitti der çünkü o şımarıktır, kibirlidir. Ancak sabredip güzel iş yapanlar böyle değildir. İşte onlar için bir bağış ve bir büyük mükafat vardır. Belki de sen. Ona bir hazine indirilseydi veya onunla beraber bir melek gelseydi demelerinden ötürü sana vahiy yolunan ayetlerin bir kısmını terk edeceksin ve bu yüzden ruhun daralacaktır. İyi bil ki sen ancak bir uyarıcısın. Allahsa her şeye vekildir. Yoksa onu kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki: eğer doğruysanız, Allah'tan başka çağırabildiklerinizi yardıma çağırın da, siz de O'nun gibi uydurulmuş on sure getirin. Eğer size cevap veremiyorlarsa, bilin ki O ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir ve O'ndan başka Tanrı yoktur. Artık siz Müslüman oluyor musunuz? Kim dünya hayatını ve zinetini istemekteyse işlerinin karşılığını orada onlara tam olarak veririz ve orada onlar hiçbir zarara uğratılmazlar. İşte onlar ahirette kendileri için ateşten başka hiçbir şeyleri olmayan kimselerdir. Dünyada yaptıkları da boşa gitmiştir. Yapmakta oldukları şeyler zaten batıldır. Rabbin tarafından açık bir delile dayanan ve kendisini Rabbinden bir şahidin izlediği, ayrıca kendisinden önce bir önder ve bir rahmet olarak Musa'nın kitabı elinde bulunan kimse, inkarcılar gibi midir? Çünkü bunlar ona inanırlar. Zümrelerden hangisi onu inkâr ederse, işte cehennem ateşi onun varacağı yerdir. Bundan şüphen olmasın zira bu senin Rabbin tarafından bildirilmiş gerçektir fakat insanların çoğu inanmazlar Kim Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim olabilir Onlar Rablerine arz edilecekler Şahitler de işte bunlar Rablerine karşı yalan söyleyenlerdir diyecekler Bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir. Onlar, Allah'ın yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermek isteyenlerdir. Ahireti inkar edenler de onlardır. Onlar, yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Onların, Allah'tan başka yardım isteyecekleri dostları da yoktur. Onların azabı, Kat kat olacaktır. Çünkü onlar ne görebiliyorlar ne de kulak veriyorlardı. İşte onlar kendilerini ziyana uğrattılar. Uydurmakta oldukları şeyler de kendilerinden kaybolup gitti. Şüphesiz onlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. İnanıp da güzel işler yapan ve Rablerine gönülden boyun eğenlere gelince işte onlar cennet ehlidir. Onlar orada ebedi kalırlar. Bu iki zümrenin durumu kör ve sağırla gören ve işiten kimseler gibidir. Bunların hali hiç eşit olur mu? Hala ibret almıyor musunuz? Andolsun biz Nuh'u kavmine elçi gönderdik. Onlara ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına tapmayın. Ben size gelecek elem verici bir günün azabından korkuyorum. Kavminden ileri gelen kafirler dediler ki, biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Bizden, basit görüşle hareket eden alt tabakamızdan başkasının sana uyduğunu görmüyoruz. Ve sizin, bize karşı bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Bilakis, sizin yalancılar olduğunuzu düşünüyoruz. Nuh dedi ki, Ey kalmim, Eğer ben Rabbim tarafından açık bir delil üzerindeysem, ve o bana kendi katından bir rahmet vermiş de, bu size gizli tutulmuşsa Buna ne dersiniz? Siz onu istemediğiniz halde Biz sizi ona zorlayacak mıyız? Bey kavmim! Allah'ın emirlerini bildirmeye karşılık Sizden herhangi bir mal istemiyorum. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. Ben iman edenleri kovacak değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi bilgisizce davranan bir topluluk olarak görüyorum. Ey kavmim! Ben onları kovarsam, beni Allah'tan kim korur? Düşünmüyor musunuz? Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem. Ben bir meleğim de demiyorum. Sizin gözlerinizin hor gördüğü kimseler için, Allah onlara asla bir hayır vermeyecektir diyemem. Onların kalplerinde olanı Allah daha iyi bilir. Onları kovduğum takdirde ben gerçekten zalimlerden olurum. Dediler ki, Ey Nuh! Bizimle mücadele ettin ve bize karşı mücadelede çok ileri gittin. Eğer doğrulardan san kendisiyle bizi tehdit ettiğini azabı bize getir. Nuh dedi ki: Onu size ancak dilerse Allah getirir ve siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Eğer Allah sizi azdırmak istiyorsa ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve O'na döndürüleceksiniz. Yoksa bunu uydurdu mu diyorlar? De ki, Eğer O'nu uydurduysam günahım bana aittir. Fakat ben sizin işlediğiniz günahtan uzağım. Nuh'a vahyolundu ki, kalminden iman etmiş olanlardan başkası, artık sana asla inanmayacak. Öyleyse onların işlemekte olduklarından dolayı üzülme. Gözlerimizin önünde ve vahyimiz uyarınca gemiyi yap ve zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Onlar mutlaka boğulacaklardır. Nu gemiyi yapıyor. Kavminden ileri gelenlerse yanına her uğradıkça, onunla alay ediyorlardı. Dedi ki, Eğer bizimle alay ediyorsanız, iyi bilin ki, siz nasıl alay ediyorsanız, biz de sizinle alay edeceğiz. Kendisini rezil edecek azabın kime geleceğini ve sürekli bir azabın kimin başına ineceğini, yakında bileceksiniz. Nihayet, Emrimiz gelip de sular coşup yükselmeye başlayınca, Nuh'a dedik ki, Her birinden birer çiftle, Aleyhinde söz geçmiş olanlar dışında, Aileni ve iman edenleri gemiye yükle. Zaten onunla beraber pek azı iman etmişti. Nuh dedi ki, Gemiye binin, Onun yüzüp gitmesi de, Durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz ki Rabbim, Çok bağışlayan, pek esirgiyendir. Gemi, dağlar gibi dalgalar arasında, Onları götürüyordu. Nuh, gemiden uzakta bulunan oğluna, Yavrucuğum, bizimle beraber bin, Kafirlerle beraber olma, Diye seslendi. Oğlu, Beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım, dedi. Bugün Allah'ın emrinden, Merhamet sahibi Allah'tan başka koruyacak kimse yoktur, dedi. Aralarına dalga girdi, Böylece o da boğulanlardan oldu. Ey yer, suyunu yut, Ve ey gök, suyunu tut, denildi. Su çekildi, İş bitirildi, gemide Cudi dağının üzerine yerleşti ve o zalimler topluluğunun canı cehenneme denildi. Nuh Rabbine dua edip dedi ki, Ey Rabbim! Şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadinse elbette haktır. Sen hakimler hakimisin. Allah buyurdu ki, ey Nuh, o asla senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı kötü bir iştir. O halde, hakkında bilgin olmayan bir şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı tavsiye ederim. Nuh dedi ki, ey Rabbim, ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen, ben ziyana uğrayanlardan olurum. Denildi ki, ey Nuh, sana ve seninle beraber olan ümmetlere bizden selam ve bereketlerle gemiden in. Kendilerini dünyada faydalandıracağımız, sonra da bizden kendilerine elem verici bir azabın dokunacağı ümmetler de olacaktır. İşte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Çünkü iyi sonuç sakınanlarındır. ağad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Dedi ki ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. Siz yalan uyduranlardan başkası değilsiniz. Ey Kalmim, ben ona karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim beni yaratandan başkasına ait değildir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Ey Kalmim, Rabbinizden bağış dileyin. Sonra da ona tevbe edin ki, üzerinize göğü, yağmuru bol bol göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın. Günah işleyerek yüz çevirmeyin. Dediler ki, Ey Hud! Sen bize açık bir mucize getirmedin. Biz de senin sözünle tanrılarımızı bırakacak değiliz ve biz sana iman edecek de değiliz. Biz, Tanrılarımızdan biri seni fena çarpmış demekten başka bir söz söylemeyiz. Hud dedi ki, Ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki, ben sizin ortak koştuklarınızdan uzağım. Ondan başka taptıklarınızın hepsinden uzağım. Hadi, hepiniz bana tuzak kurun. Sonra da, bana mühlet vermeyin ben benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayandım çünkü yürüyen hiçbir varlık yoktur ki o onun perçeminden tutmuş olmasın şüphesiz Rabbim dost doğru yoldadır eğer yüz çevirirseniz şüphesiz ki benimle size gönderileni size bildirdim Rabbim dilerse sizden başka bir kavmi yerinize getirir de ona hiçbir zarar veremezsiniz. Çünkü benim Rabbim her şeyi gözetendir. Emrimiz gelince Hud'u ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Onları ağır bir azaptan kurtuluşa erdirdik. İşte Adı kavmi Rablerinin ayetlerini inkâr ettiler. Onun peygamberlerine asi oldular ve inatçı her zorbanın emrine uydular. Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete tabi tutuldular. Biliniz ki Adı kavmi Rablerini inkâr ettiler. Şunu da bilin ki Hud'un kavmi ad Allah'ın rahmetinden uzak kılındı. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. O sizi yerden yarattı ve sizi orada yaşattı. O halde ondan mağfiret isteyin. Sonra da, ona tevbe edin. Çünkü Rabbim çok yakındır, kabul edendir. Dediler ki, Ey Salih! Sen bundan önce içimizde ümit beslenen birisiydin. Şimdi babalarımızın taptıklarına tapmaktan bizi engelliyor musun? Doğrusu biz, bizi kendisine kulluğa çağırdığın şeyden ciddi bir şüphe içindeyiz. Salih dedi ki, Ey kavmim! Eğer ben Rabbimden verilen apaçık bir delil üzerindeysem ve o bana kendinden bir rahmet vermişse, buna ne dersiniz? Bu durum karşısında ona asi olursam, beni Allah'tan kim korur? O zaman siz de bana ziyan vermekten fazla bir şey yapamazsınız. Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah'ın devesi. Onu bırakın, Allah'ın arzında yesin, içsin. Ona kötülük dokundurmayın. Sonra sizi yakın bir azap yakalar. Fakat Semud kavmi, o deveyi ayaklarını keserek öldürdüler. Salih dedi ki, Yurdunuzda üç gün daha yaşayın. Bu söz, Yalanlanamayan bir tehditti. Emrimiz gelince, Salihi ve onunla beraber iman edenleri, Bizden bir rahmet olarak, Azaptan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin kuvvetlidir, Her şeye galip gelendir. Zulmedenleri de, O korkunç ses yakaladı ve, Yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. Biliniz ki, Semud kavmi, gerçekten Rablerini inkâr ettiler. Yine bilesiniz ki, Semud kavmi, Allah'ın rahmetinden uzak kılındı. Andolsun ki, elçilerimiz İbrahim'e müjde getirdiler ve ''Selam'' dediler. O da, ''Selam'' dedi ve hemen kızartılmış bir buzağı getirdi. Ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce, onları yadırgadı ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Dediler ki, ''Korkma, Lut kavmine gönderildik.'' O esnada hanımı ayaktaydı, ve bu sözleri duyunca güldü. Ona da İshak'ı, İshak'ın ardından da Yakub'u müjdeledik. İbrahim'in karısı, olacak şey değil. Ben bir koca karı, bu kocam da bir ihtiyarken çocuk mu doğuracağım? Bu gerçekten şaşılacak bir şey, dedi. Dediler ki, Allah'ın emrine şaşıyor musun? Ey ev halkı! Allah'ın rahmeti ve bereketleri sizin üzerinizdedir. Şüphesiz ki O, övülmeye layıktır, iyiliği boldur. İbrahim'den korku gidip, kendisine müjde gelince, Blut kavmi hakkında bizimle mücadeleye başladı. İbrahim, cidden yumuşak huylu, bağrı yanık, Kendisini Allah'a vermiş biriydi. Melekler dediler ki, Ey İbrahim! Bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin azap emri gelmiştir. Ve onlara geri çevrilmez bir azap mutlaka gelecektir. Elçilerimiz Lut'a gelince, Lut onların yüzünden üzüldü ve onlardan dolayı İçi daraldı da bu çetin bir gündür dedi. Lut'un kalmi koşarak onun yanına geldiler. Daha önce de o kötü işleri yapmaktaydılar. Lut: Ey kalmim işte şunlar kızlarımdır. Sizin için onlar daha temizdir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin. İçinizde ''Aklı başında bir adam yok mu?'' dedi. Dediler ki, ''Senin kızlarında bizim bir hakkımız olmadığını biliyorsun. Ve sen bizim ne istediğimizi elbette bilirsin.'' Lut, ''Keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya güçlü bir kaleye sığınabilseydim.'' dedi. Melekler dediler ki, Ey Lût! Biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar. Sen, gecenin bir kısmında ailenle yola çıkıp yürü. Karından başka sizden hiçbiri geride kalmasın. Çünkü onlara gelecek olan şüphesiz ona da isabet edecektir. Onlara vaad olunan helak zamanı, sabah vaktidir. Sabah yakın değil mi? Emrimiz gelince, oranın altını üstüne getirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilip istif edilmiş taşlar yağdırdık. O taşlar, Rabbin katında işaretlenerek yağdırılmıştır. Onlar, zalimlerden uzak değildir. Medyene de, Kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Dedi ki, Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka Tanrı yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Zira ben sizi hayır ve bolluk içinde görüyorum. Ve ben gerçekten sizin için kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum. Ve ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. İnsanlara eşyalarını eksik vermeyin. Yeryüzünde bozguncular olarak dolaşmayın. Eğer mü'minseniz Allah'ın helalinden bıraktığı kar sizin için daha hayırlıdır. Ben üzerinize bir bekçi değilim. Dediler ki, Ey Şuayb! Babalarımızın taptıklarını yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Oysa sen yumuşak huylu ve çok akıllısın. Dedi ki, ey kavmim, eğer benim Rabbim tarafından açık bir delilim varsa ve o bana tarafından güzel bir rızık vermişse buna ne dersiniz? Size yasak ettiğim şeylerin aksini yaparak size aykırı davranmak istemiyorum. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Fakat başarmam ancak Allah'ın yardımıyladır. Yalnız O'na dayandım ve yalnız O'na döneceğim. Ey kavmim! Sakın bana karşı düşmanlığınız Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut Salih kavminin başlarına gelenler gibi Size de bir musibet getirmesin Lut kavmi de sizden uzak değildir Rabbinizden bağışlanma dileyin Sonra ona tevbe edin Muhakkak ki Rabbim çok merhametlidir Müminleri çok sever Dediler ki Ey şuayb Söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz ve içimizde seni cidden zayıf görüyoruz. Eğer kabilen olmasa, seni mutlaka taşlayarak öldürürüz. Sen bizden üstün değilsin. Şuayb, ey kavmim, dedi. Size göre benim kabilem Allah'tan daha mı güçlü ve değerli ki onu arkanıza atıp unuttunuz, Şüphesiz ki Rabbim, yapmakta olduklarınızı çepeçevre kuşatıcıdır. Ey kavmim! Elinizden geleni yapın. Ben de yapacağım. Kendisini rezil edecek azabın geleceği şahsın ve yalancının kim olduğunu yakında öğreneceksiniz. Bekleyin. Ben de sizinle beraber beklemekteyim. Emrimiz gelince... Şu aybı ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Zulmedenleri ise korkunç bir gürültü yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Sanki orada hiç barınmamışlardı. Biliniz ki Semut kavmi Allah'ın rahmetinden uzak olduğu gibi Medyen kavmi de uzak oldu. Ant olsun ki Musa'yı da mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri doğru değildi. Firavun kıyamet gününde kavminin önüne düşecek ve onları çekip ateşe götürecektir. Varacakları yer ne kötü yerdir. Onlar burada da, kıyamet gününde de, lanete uğratıldılar. Onlara verilen bu armağan, ne kötü armağandır. İşte bu, halkı helak olmuş memleketlerin haberlerindendir. Biz onu sana anlatıyoruz. Onlardan kalan da vardır, biçilmiş ekin gibi yok olan da vardır. Onlara biz zulmetmedik. Fakat onlar, Kendilerine zulmettiler. Rabbinin azap emri geldiğinde, Allah'ı bırakıp da taptıkları tanrıları, Onlara hiçbir şey sağlamadı. Ziyanlarını artırmaktan başka bir şeye yaramadı. Rabbin haksızlık eden memleketleri, Onların halkını yakaladığında, Onun yakalayışı, işte böyle şiddetlidir. Şüphesiz, onun yakalaması, pek elem vericidir, pek çetindir. İşte bunda, ahiret azabından korkanlar için, elbette bir ibret vardır. O gün, bütün insanların bir araya toplandığı bir gündür. Ve o gün, bütün mahlukatın hazır bulunduğu bir gündür. Biz onu, sadece sayılı bir müddete kadar bekletiriz. O geldiği gün Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onlardan kimi bedbahttır, kimi mutlu. Bedbaht olanlar ateştedirler. Orada onların öyle feci nefes alıp vermeleri vardır ki. Rabbinin dilediği hariç onlar gökler ve yer durdukça o ateşte, ebedi kalacaklardır çünkü Rabbin istediğini hakkıyla yapandır mutlu olanlara gelince onlar da cennettedirler Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça onlar da orada ebedi kalacaklardır bu bitmez tükenmez bir lütuftur o halde Onların tapmakta oldukları şeylerden şüphen olmasın. Çünkü onlar, ancak daha önce babalarının taptığı gibi tapıyorlar. Biz onların azaptan nasiplerini mutlaka eksiksiz olarak vereceğiz. Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik. Fakat onda ihtilaf edildi. Eğer Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, elbette... Onların arasında hüküm verilmişti. Şüphesiz ki onlar da, Kur'an hakkında derin bir şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin, Onların her birinin amellerinin karşılığını, Onlara tam olarak verecektir. Çünkü Rabbin, Onların yapmaklı olduklarından haberdardır. O halde, Seninle beraber tevbe edenlerle birlikte, Emrolunduğun gibi Dost doğru ol Aşırı da gitmeyin Çünkü o sizin yaptıklarınızı Çok iyi görendir Zulmedenlere meyletmeyin Sonra size ateş dokunur Sizin Allah'tan başka Dostlarınız yoktur Sonra yardım göremezsiniz Gündüzün iki ucunda Gecenin de İlk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler, kötülükleri giderir. Bu, öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır. Sabırlı ol. Çünkü Allah, güzel iş yapanların mükafatını zayi etmez. Sizden önceki asırlarda, yeryüzünde bozgunculuktan alıkoyacak faziletli kimseler bulunsaydı ya, fakat onlardan kurtuluşa erdirdiğimiz az bir kısmı müstesnadır. Zulmedenlerse kendilerine verilen refahın peşine düştüler. Zaten günahkar idiler. Halkı iyi olduğu halde Rabbin haksızlıkla memleketleri helak etmez. Rabbin dileseydi bütün insanları bir tek millet yapardı. Onlar ihtilafa düşmeye devam edecekler. Ancak Rabbinin merhamet ettikleri müstesnadır. Zaten Rabbin onları bunun için yarattı. Rabbinin, andolsun ki cehennemi tümüyle insanlar ve cinlerle dolduracağım sözü yerini buldu. Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini teskin edeceğimiz her haberi sana anlatıyoruz. Bunda sana gerçeğin bilgisi, Mü'minlere de bir öğüt ve bir uyarı gelmiştir. İman etmeyenlere de ki, Elinizden geleni yapın, Biz de yapmaktayız. Bekleyin, Şüphesiz biz de beklemekteyiz. Göklerin ve yerin gaybı, Yalnız Allah'a aittir. Her iş O'na döndürülür. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na dayan. Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir. Yusuf Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif Lam Ra Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Biz sana bu Kur'an'ı vahyetmekle geçmiş milletlerin haberlerini sana en güzel bir şekilde anlatıyoruz. Gerçek şu ki, sen bundan önce bu haberleri elbette bilmeyenlerdendin. Bir zamanlar Yusuf, Babasına demişti ki, ''Babacığım, ben rüyamda on bir yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Onları bana secde ederlerken gördüm.'' Babası, ''Yavrucuğum.'' dedi, ''Rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan, insana apaçık bir düşmandır.'' İşte böylece Rabbin seni seçecek, sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek ve daha önce iki atan İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi, sana ve Yakub u soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Çünkü Rabbin çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde, Almak isteyenler için ibretler vardır. Kardeşleri dediler ki, Yusuf'la kardeşi babamıza bizden daha sevgilidir. Halbuki biz kalabalık bir cemaatiz. Şüphesiz ki babamız apaçık bir yanlışlık içindedir. Aralarında dediler ki, Yusuf'u öldürün veya onu uzak bir yere atın ki, babanızın teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra da tevbe ederek, Salih kimseler olursunuz. Onlardan biri, Yusuf'u öldürmeyin. Eğer mutlaka yapacaksanız, Onu kuyunun dibine atın da, Geçen kervanlardan biri, Onu alsın götürsün, dedi. Dediler ki, Ey babamız! Sana ne oluyor da, Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa ki biz, onun iyiliğini istemekteyiz. Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de, Bol bol yesin, içsin, oynasın. Biz onu mutlaka koruruz. Babaları dedi ki, Onu götürmeniz beni mutlaka üzer. Siz ondan habersizken, Onu bir kurdun yemesinden korkarım. Dediler ki, Hakikaten biz kuvvetli bir topluluk olduğumuz halde eğer onu kurt yerse o zaman biz gerçekten aciz kimseler sayılırız. Onu götürüp de kuyunun dibine atmaya ittifakla karar verdikleri zaman biz Yusuf'a Andolsun ki sen onların bu işlerini onlar farkına varmadan kendilerine haber vereceksin.'' diye vahyettik. Akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler. ''Ey babamız'' dediler. ''Biz yarışmak üzere uzaklaştık. Yusuf'u eşyamızın yanında bırakmıştık. Onu kurt yemiş. Fakat biz doğru söyleyenler olsak da sen bize inanmazsın.'' Gömleğinin üstünde sahte bir kanla geldiler. Yakup dedi ki, ''Bilakis nefisleriniz." size bir işi güzel gösterdi. Artık bana düşen, hakkıyla sabretmektir. Anlattığınız karşısında, yardım edecek olan, ancak Allah'tır. Bir kervan geldi ve, sucularını kuyuya gönderdiler. O da gidip, kovasını saldı. Müjde, işte bir oğlan, dedi. Onu bir ticaret malı olarak sakladılar. Allah, Onların yaptıklarını çok iyi bilir. Kafile Mısır'a vardığında, onu değersiz bir pahaya, sayılı birkaç dirheme sattılar. Onlar zaten ona değer vermemişlerdi. Mısır'da onu satın alan adam, karısına dedi ki, Ona değer ver ve güzel bak, umulur ki bize faydası olur veya onu evlat ediniriz. İşte böylece Mısır'da adaletle hükmetmesi ve kendisine olayların yorumunu öğretmemiz için Yusuf'u o yere yerleştirdik. Allah emrini yerine getirmeye kadirdir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Erginlik çağına erişince ona hükmetme ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böyle mükafatlandırırız. Evinde bulunduğu kadın, onun nefsinden murad almak istedi. Kapıları iyice kapattı ve hadi gel dedi. O da, Allah'a sığınırım. Zira kocanız benim veli nimetimdir. Bana güzel davrandı. Gerçek şu ki, zalimler iflah olmaz dedi. Andolsun ki, Kadın ona meyletti. Eğer Rabbinin işaret ve ikazını görmeseydi, o da kadına meyletmişti. İşte böylece biz, kötülük ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için delilimizi gösterdik. Şüphesiz o, ihlaslı kullarımızdandı. İkisi de kapıya doğru koştular. Kadın onun gömleğini arkadan yırttı.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 Eğer gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir. Bu ise yalancılardandır. Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa, kadın yalan söylemiştir. Bu ise doğru söyleyenlerdendir. Kocası, Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce, kadına, şüphesiz dedi, bu sizin tuzağınızdır. Sizin tuzağınız gerçekten büyüktür. Ey Yusuf! Sen bundan, Olanları söylemekten vazgeç. Ey kadın! Sen de günahının affını dile. Çünkü sen günahkarlardan oldun. Şehirdeki bazı kadınlar dediler ki, Aziz'in karısı, Delikanlısının nefsinden murad almak istiyormuş. Yusuf'un sevdası, onun kalbine işlemiş. Biz onu gerçekten açık bir sapıklık içinde görüyoruz. Kadın onların dedikodusunu duyunca onlara davetçi gönderdi. Onlar için dayanacak yastıklar hazırladı. Onlardan her birine bir bıçak verdi. Çık karşılarına dedi. Kadınlar onu görünce onun büyüklüğünü anladılar. Ellerini kestiler ve dediler ki, Haşa Rabbimiz, bu bir beşer değil, Bu ancak üstün bir melektir. Kadın dedi ki, İşte hakkında beni kınadığınız şahıs budur. Ben onun nefsinden murad almak istedim. Fakat o şiddetle sakındı. Andolsun eğer o kendisine emredeceğimi yapmazsa, mutlaka zindana atılacak ve elbette sürünenlerden olacaktır. Yusuf, Rabbim, bana zindan bunların benden istediklerinden daha iyidir. Eğer onların hilelerini benden çevirmezsen, onlara meyleder ve cahillerden olurum, dedi. Rabbi, onun duasını kabul etti ve Hilelerini ondan uzaklaştırdı. Çünkü o, çok iyi işiten, pek iyi bilendir. Sonunda, aziz ve arkadaşları kesin delilleri görmelerine rağmen, Halkın dedikodusunu kesmek için, yine de onu bir zamana kadar mutlaka zindana atmaları kendilerine uygun göründü. Onunla birlikte, zindana iki delikanlı daha girdi. Onlardan biri dedi ki, ben rüyada şarap sıktığımı gördüm. Diğeri de, ben de başımın üstünde kuşların yemekte olduğu bir ekmek taşıdığımı gördüm. Bunun yorumunu bize haber ver. Çünkü biz seni güzel davrananlardan görüyoruz, dedi. Yusuf dedi ki, size yedirilecek yemek gelmeden önce onun yorumunu, Mutlaka size haber vereceğim. Bu, Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Şüphesiz ben, Allah'a inanmayan bir kavmin dininden uzaklaştım. Onlar, ahireti inkar edenlerin kendileridir. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız, Bize yaraşmaz. Bu, Allah'ın bize ve insanlara olan lütfundandır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Çeşitli tanrılar mı daha iyi, yoksa gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah mı? Allah'ı bırakıp da taptıklarınız, sizin ve atalarınızın taktığı, bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında herhangi bir delil indirmemiştir. Hüküm sadece Allah'a aittir. O size kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dost doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Biriniz, daha önce olduğu gibi, Efendisine şarap içirecek, Diğeri ise asılacak ve kuşlar onun başından yiyecekler. Yorumunu sorduğunuz iş, bu şekilde kesinleşmiştir. Onlardan kurtulacağını bildiği kimseye dedi ki, Beni Efendinin yanında an, Umulur ki beni çıkarır. Fakat şeytan ona, Efendisine anmayı unutturdu. Dolayısıyla, birkaç sene daha zindanda kaldı. Kral dedi ki, Ben rüyada yedi arık ineğin yediği, Yedi semiz inek gördüm. Ayrıca yedi yeşil başak ve diğerlerini de kuru gördüm. Ey ileri gelenler! Eğer rüya yorumluyorsanız, Benim rüyamı da bana yorumlayınız. Yorumcular dediler ki bunlar karma karışık düşlerdir. Biz böyle düşlerin yorumunu bilenlerden değiliz. Zindandaki iki kişiden kurtulmuş olan uzun bir zaman sonra Yusuf'u hatırlayarak dedi ki: Ben size onun yorumunu haber veririm. Beni hemen zindana gönderin. Yusuf'un yanına gelerek dedi ki: Ey Yusuf Ey doğru sözlü kişi! Rüyada görülen yedi arık ineğin yediği, yedi semiz inekle, yedi yeşil başak ve diğerleri de kuru olan başaklar hakkında bize yorum yap. Ümid ederim ki, insanlara dönerim de, belki onlar da doğruyu öğrenirler. Yusuf dedi ki, Yedi sene adetiniz üzere ekin ekersiniz. Sonra da, yiyeceklerinizden az bir miktar hariç, biçtiklerinizi başağında bırakınız. Sonra bunun ardından, saklayacaklarınızdan az bir miktar hariç, o yıllar için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek yedi kıtlık yılı gelecektir. Sonra bunun ardından da bir yıl gelecek ki, o yılda insanlara Allah tarafından yardım olunacak ve o yılda sıkacaklar. Kral dedi ki, onu bana getirin. Elçi Yusuf'a geldiği zaman, Yusuf dedi ki, Efendine dön de ona, ellerini kesen o kadınların zoru neydi diye sor. Şüphesiz benim Rabbim, onların hilesini çok iyi bilir. Kral kadınlara dedi ki, Yusuf'un nefsinden murad almak istediğiniz zaman durumunuz neydi? Kadınlar, Haşa, Allah için biz ondan hiçbir kötülük görmedik, dediler. Aziz'in karısı da dedi ki, Şimdi gerçek ortaya çıktı. Ben onun nefsinden murad almak istemiştim. Şüphesiz ki o doğru söyleyenlerdendir. Yusuf dedi ki, bu, Aziz'in yokluğunda ona hainlik etmediğimi ve Allah'ın hainlerin hilesini başarıya ulaştırmayacağını herkesin bilmesi içindir.